Toplumu yönetme, toplumu yönlendirme hakkını kendinde gören müstekbirler, peygamberlerin kendileri gibi güçlülerden olmamasını yadırgamış ve kendi güçlerini haklılık delili olarak öne sürmüşlerdir. Müstekbirler bununla da kalmayıp peygamberleri, peygamberlerin taraftarlarını ve vahyin çağrısını hafife alıp sürekli alay etmişlerdir. Câsiye Suresi'nin 7. 8. Ve dokuzuncu ayetlerinde büyüklük taslayanları bekleyen azabın haberi veriliyor. Kendilerine okunan Allah'ın ayetlerini dinleyip, sonra onları hiç duymamış gibi büyüklük taslamakta direnen yalancı ve günahkar kişinin vay haline. Onu can yakıcı bir azapla müjdele. Ayetlerimizden bir şey öğrendiğinde onu alaya alır. İşte bunlara alçaltıcı bir azap vardır. Mekke'li müstekbirlerin Peygamber Efendimiz'e meydan okuyuşu Safat Suresi'nin 35. ve 36. ayetlerinde işleniyor. Çünkü onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman şüphesiz büyüklenirlerdi. Deli bir şair yüzünden tanrılarımızı mı bırakalım derlerdi. Oysa büyüklenmek, hüküm hikmet sahibi, yaratan, yaşatan, dengi ve benzeri olmayan Allah'a mahsustur. Câsiye suresi 37. ayette büyüklenenler bir kez daha ikaz ediliyor. Göklerde ve yerlerde büyüklük O'nundur. O üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Kendilerine tanıdıkları sınırsız hakları herkese tanımayan müstekbirlerin karşısında devamlı ezilen zayıflar olarak mustazaflar vardır. Müstekbirler ve mustazafların bulunduğu toplumda zulüm var demektir. Allah zulme razı değildir. Bundan dolayıdır ki zulme ortam hazırladıkları için mustazaflar da müstekbirlerin suçlarına ortak olurlar. Konumlarından dolayı zayıflar, üç ayrı grupta değerlendirilirler. Müstekbirlerin baskısı altında olan ve baskı altında dahi vahyin anlamını kavrayıp kurtuluşunun ancak Allah'ın ölçüsüyle sağlanacağına inananlar. Bu birinci grup, mustazaflar, inançları doğrultusundaki gayretleriyle Allah'ın müjdesine mazhar olmaktadırlar. Kasas suresinin 4. 5. ve 6. ayetlerinde Allah şöyle buyuruyor. Firavun memleketin başına geçti ve halkını fırkalara ayırdı. İçlerinden bir topluluğu güçsüz bularak onların oğullarını boğazlıyor, kadınlarını sağ bırakıyordu. Çünkü o bozguncunun biriydi. Biz memlekette güçsüz sayılanlara iyilikte bulunmak, onları önderler kılmak, onları varis yapmak, Memlekete yerleştirmek, Firavun, Haman ve her ikisinin askerlerine çekinmekte oldukları şeyleri göstermek istiyorduk.